فاتقوا الله الذي تساءلون به والأقحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلف لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصتق الكلام كلام الله وخير الحديي Hz. sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerr-i umuri muhtesetatha ve her muhteset bid'a ve her bid ve evet, her ve kardeşlerim. Selamü aleyküm ve rahmetullah ve Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Kardeşlerim Allah azze ve celle insanı yaratmış ve bu dünyada başıboş bırakmamış. Peygamberler göndermiş, kitaplar göndermiş ve insana saylamayacak kadar nimet vermiş. Ki Allah azze ve celle Kur'an'da Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız sayamazsınız buyur Hakikaten bu nimetlerin en büyüğü, en yücesi, en şereflisi Allah Azze ve Celle'nin bizlere İslam hidayetiyle hidayet etmesidir. Hakikaten üzerimize Allah Azze ve Celle'nin en büyük nimeti. Yükredilmesi gereken, hamd edilmesi gereken en yüce şey Allah Azze ve Celle'nin bizleri İslam'la şeref Neden şeref, neden izzet, muhakkak ki izzet, şeref Allah'ın Resulü'nün müllerindir diyor. Hakikaten bize verdiği nimetler sayılamayacak kadar çoktur. Baktığımız zaman kendi üzerimizde, çevremizde, yaşantımızda. Bu nimetlerden bir tanesi Allah Azze ve Celle'nin belki de insana verdiği sihirli bir güç. Her insanın kullanabileceği, el müminin, her Müslümanın kullanabileceği sihirli bir güç. Bu sihirli gücün adı tevekküldür kardeşler. Bugünkü dersimizin konusu tevekkül değil. Ama bir hatırlatma adına. Tevekkül nedir kardeşlerim? Tevekkül, bir insanın işini Allah Azze ve Celle'ye havale etmesidir. Nimetlerden bir tanesi, Sihirli bir güç. Ama bu tevekkülün gerçekleşebilmesi için her ibadeste olduğu gibi belli şartları vardır. Birincisi ne yapacaksınız? Sebeplere sarmayacaksınız. Allah Resulü sahabeye geliyor Ey Allah Resulü devemi bağlayayım da mı tevekkül edeyim yoksa vereyim de mi tevekkül edeyim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam deveni bağla Ondan sonra ne yap? Allah'a tevekkül et. Demek ki tevekkülün birinci şartı nedir? bezül esvab dediğimiz sebeplere sarılmaktır. İnsan önce sebeplere sarılacak. Ondan sonra ne yapacak? İşini Allah Azze ve Celle'ye havale edecek. İyi bilen, bütün derslerimizde çizgi üzerinde gidiyoruz. Çizgi nedir? Tevhid ve şirk çizgisi veya tevhid ve şirk mücadelesi. Daha önce bu şirktir. Bu da tevhid dediğimiz noktalar vardı. Mesela daha önce istiharıyı anlattık. İstihara neydi? Bir işte, iki içerisinde arasında muhayyellik olduğu zaman, bırakıldığı zaman Allah'tan hayırlısını dileme. Bu neydi? terhit yönü. Şirk yönü neydi? Daha önce insanlar bir ticarete gideceği zaman, bir iş yapacağı zaman ne yaparlardı? Ya ok çekerlerdi, ya kahinlere giderlerdi, ya da ne yaparlardı? Kuş uçururlardı. Kuş falan yere giderse, ticaretine çıkar falan yere giderse, çıkmaktır. Bu şirk boyutu. İslam geldi, bu şirk boyutunu tevhid boyutuna taşıdı. Bir işte hayırlısını mı istiyorsunuz? Aha bu şirktir. Ama işte tevhid dedi ve Allah'ı birleme adına Allah Azze ve överek ve yalnız ondan isteyerek onun isim ve sıfatlarından tevhid edinerek ne yaptı? Tevhidi gündeme getirdi. İnsanlar bugün ne yaptılar? Dua edilecek yerleri, kabirleri ihtisas edildiler. Bu şirk boyutu. Tevhid boyutu nedir? İnsanların Allah Azze ve Cennet <gülüyor> en güzel isimler Allah'ındır. Öyleyse ne yapın? Onlarla Allah'tan isteyin. Şirk boyutu tevhid boyutu ise nedir? Allah Azze ve Celle'nin güzel isimleriyle en güzel isimler Allah'ın güzel isimleri ve yüce sıfatlarıyla ne yapmak? Allah Azze ve Celle'ye dua etmekte işin nedir? Tevhid boyutu. Bu şekilde hayatımız şirk ve tevhid arasında ne yapıyor? Ceryan ediyor. Şunu yaparsan şirktir, bunu yaparsan nedir? Tevhiddir çizgisinde gidiyor. Ve bazen hakikaten bu çizgine olabiliyor. Çok hassas bir hale gelebiliyor. Çünkü topluma baktığınız zaman hakikaten insanların tevhid zannettiği, İslam'dan zannettiği nedir? Bazı olaylara baktığınız zaman maalesef arkasında bunun bir şirk olduğu, bunun hiç de dinden olmadığı Allah azze ve celle'nin asla ve asla başlayamadığım, başlamayacağım dediği günahlardan olduğunu ne yapıyorsunuz? Öğreniyorsunuz. O zaman bir Müslüman olarak bizim görevimiz nedir kardeşlerim? Bu tevhid ve şirk boyutunda şirki öğrenmek ve ne yapmak? Tevhidi öğrenmek. Her işimizde böyle. Çünkü hakikaten yaptığımız ticaretimizde, yaşantımızda, ticaretimizde, yaşantımızda e, her türlü olayda bakıyorsunuz çift boyutu var. Bakıyorsun nedir? Tevhid boyutu var. Tabii ki insan tevhidi yaşamak istediği zaman başına musibetler gelecek. İnsan sınanacak. Sizler iman ettim dedikten sonra imtihan edilmeden bırakılacağınızı mı zannedersiniz? diyor Allah Azze ve Celle. Eğer ortada bir iman varsa, ortada bir tevhid varsa, muhakkak sınanacaksın, muhakkak acaba tevhidinizden, imanınızda samimi misiniz? Doğru sözlü müsünüz? Kalbiniz doğru mu diye ne yapacak? Allah Azze ve Celle bizleri sınayacak. Allah Azze ve Celle bizleri başaran kullarından eylesin. Yarın kıyamet günü kitabı sağ tarafından verilenlerden eylesin. Hayatımız tevhid ve şirk mücadelesidir kardeşlerim. O yüzden bizlerin tevhidi güzel bir şekilde öğrenmemiz ve hayata geçirmemiz gerekmektedir. Sahabe belki de ilim olarak bizden daha aşağı inselerdi. Belki ilim olarak bizim şu anda ulaştığımız e, hadisler olarak, tefsir olarak belki de biz daha fazlayız ama Allah Azze ve Celle onları daha hayatlarındayken cennetle müjdelemiştir. Neden? Onlar çok amel eden ama az konuşan kimselerdi. Ama bugün biz ne yapıyoruz? Çok konuşuyoruz ama maalesef amel yönünden çok ama çok zayıfız. Konuştuğumuz zaman mangalda kül bırakmıyoruz ama amel yönünden çok ama çok zayıfız. Allah Azze ve Celle bizi amel yönünden kuvvetli, iman yönünden kuvvetli <gülüyor> kullarından iletiştir. Dersimiz. Kardeşlerim, Tevhid kitabı biliyorsunuz İmam Bukhari Rahimahullah'ın. Bugünkü e, hadisimizde Allah Azze ve Celle'nin nefis sıfatıyla alakalı e, rivayetler gelecek inşallah. Bugünkü rivayette diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah Azze ve Celle'den daha kıskanç birisi yoktur min icli zalik el Bu sebepten dolayıdır ki Allah azze ve celle her türlü fuhşiyatı haram kılmıştır. O namen min Allah. Allah azze ve celleden övülmeyi daha çok seven başka birisi yoktur diyor Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam. Şimdi bu hadisi İmam Bukhari Rahimallah En'am Suresinin tefsirinde zikreder ve orada Allah Azze ve Celle'yi övülmekle Allah Azze ve Celle'yi övülmekten daha sevgili gelen bir şey yoktur diyor. Bu yüzden Allah Azze ve Celle kendi nefsini övmüştür diyor. Gelen hadisi şerifte. Burada ve birçok hadis-i nefis e, sıfatı vardır ki bu da Allah Azze ve Celle'nin kendi için sabit olan sıfatlarından bir tanesidir. Burada Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bu yüzden Allah Azze ve Celle haram, her türlü fuhşiyatı ne yapmıştır? Haram kılmıştır diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. E, haram denildiği zaman kardeşlerim bir şeyin yasak olduğu anlamına gelir. Yani Allah Azze ve Celle'nin bir şeyi yasaklaması, şer andaya, e, aklen ne yapması, onu yasaklaması, haram kılması, kesinlikle uzak e, durulması gereken bir şey olarak e, gündeme geliyor. Sahip, dediğinildiği zaman bu sahipsi kelimesinin çoğuludur. Bu da fiili olarak. Veya sözlü olarak, ameli olarak veya sözlü olarak dinimizce kabih görülen, pis görülen, çirkin görülen her şeyin adı fuhşiyattır kardeşlerim. O yüzden Allah Azze ve Celle her türlü fuhşiyatı, yani sözde ve amelde her türlü kötü olan şeyi Allah Azze ve Celle yasaklamış dolayısıyla haram kılmıştır. Yani akla zarar veren, bedene zarar veren dünyaya zarar veren ve dahi ahirete zarar veren her şeyi ne yapıyor? Allah Azze ve Celle haram kılıyor. Ve diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o yüzden Allah Azze ve Celle'yi övülmekten daha çok sevgili gelen başka bir şey yoktur diyor. Bu nedir? Allah Azze ve Celle'nin kendi zatında olan bir şeydir. Çünkü Allah Azze ve Celle'yi ne yaptı? Allah Azze ve Celle övülmeyi sevendir. Bu neyle alakalı? Allah Azze ve Celle'nin alakalı. Ama insanlara döndüğünüz zaman ne yapılmış? Bu çirkin bir şey görülmüş. İnsanların övülmesi, kendini övmesi veya bir başkasının kendisini övmesi ne olmuştur? Dinimizde çirkin görülmüştür. Neden? Bir insanı övmeye başladığınız zaman ne yapar? İnsan bir katılır, kabarır, kendini bir şey zanneder, büyüklenir. Hatta bakın, e, bazıları krallar ne yaparlar? Kendi halkına veya e, emri altında yaşayan insanlara kullarım diye hitap eder olmuşlardı. Neden? Çünkü insanlar veya onların yanındaki onu öyle bir ölmüşler ki o ne yapmış? Haşa kendini neredeyse izah konumuna çıkartmış, ve kendi etrafına da, kendi halkına da kulum diye ne yapmıştır? Hitap eder olmuştur. O yüzden dinimiz insanların övülmesini yasaklamıştır kardeşler. Övülecek, övülmeye layık olan sadece ve sadece Allah Azze İnsanlar övülmeye layık değildir. Hatta bir adam Hemen Hammam İbnü'l-Haris diyor ki bir adam diyor Osman'ı methediyordu onu övüyordu diyor. O isnada miktat diyor dizlerinin üzerine oturdu ki kendisi güçlü bir birisiydi. Onun yüzüne diyor çakıl taşları atmaya başladı. O da ki ne oluyor ne yapıyorsun? Ben Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ı şöyle buyururken işittim. Sizler diyor öven insanları, övücüleri gördüğünüz zaman onların yüzlerine toprak serpin dedi diyor. O yüzden bir kimsenin bir kimseyi övmesi ne olmuştur? Yasaklanmıştır. Şimdi bununla beraber övülmesiyle alakalı bazı rivayetler de gelmiştir. Bunun arasını nasıl toplamak gerekir? Şimdi karşınızdaki övecek insan, özellikle de yüzüne karşı öveceğiniz insan eğer nefsi zayıf bir kimseyse, hemen büyüklenecekse, kendini büyük görecekse o zaman ne yapılmıştır? Onun övülmesi yasaklanmıştır. Ama yüzünüze, yüzüne karşı övdüğünüzde dahi eğer herhangi bir şey olmayacaksa yani mülayimliğini e, ve başka güzel huylarını değiştirmeyecekse, bunda da herhangi bir sakınca olmadığını ne yapmışlardır? Alimlerimiz söylemişlerdir. Evet kardeşlerim, ikinci bugünkü rivayetimiz Ebu Hureyre radıyallahu gelen rivayette diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah azze ve celle bütün yarattıkları yarattıktan sonra ketede fi kitabihi ve huve yektubu ala nefsi ve huve veda indihu ala l arşi inne Allah Azze ve Celle bütün mahlukatı yarattıktan ve kendi nefsine bunu yazıp kendi arşının yanına koyduktan sonra buyurdu ki muhakkak ki rahmetim, merhametim, gadabımı geçmiştir diye yazmıştır Allah Azze ve Celle. Allah Azze ve Celle bütün mahlukatı yarattıktan sonra ki burada ibarede Allah Azze ve Celle yedi göğü yaratıp bitirdikten sonra manasında geliyor. Ve kitabında şöyle yazdı diyor. Buradaki yazma işi bunun manalarından bir tanesi Allah Azze ve Celle kaleme emretmiş olabilir. Kaleme yaz demiştir. Veya hakiki manasında kendisi yazmıştır. Veya da daha önce geçtiği gibi Allah Azze ve Celle kın demiştir, ol demiştir. O da ne olmuştur? Bir kitabe, bir yazı şeklinde vermiştir. Bunların hepsinde de e, bu manalarda e, yani olabilecek mana Allah Azze ve Celle bunu kendi kitabında ne yapmıştır? Yazmıştır. Daha sonra Allah Azze ve Celle bunu kendi katında, arşında ne yapmıştır? koymuştur. Ve Allah Azze ve Celle bu, burada şu yüce şeyin yazıyor. Muhakkak ki benim rahmetim gadabımı geçmiştir, gadabıma galebe çalmıştır diyor. Merhamet, rahmet ve gadab Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarından iki sıfattır kardeşlerim. Ama Allah'ın rahmeti ne yapması Zadabını geçmiştir. Zadabına ganebe çalmıştır. Ve Allah Azze ve Celle'nin rahmeti, merhameti her şeyi kuşatmıştır. Allah Azze ve Celle'nin buyurduğu gibi o rahmeti, ve saad, ve